أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان İsrabı abdihileylem, min el-Mesjid el-Haram ila el-Mesjid el-Aqsa, lâdhibarıkna hâluhu l-nuriyyuhu min ayyatina. Innuhu huwa al basir Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i, Mescid -i haramdan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 Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Ve kemeyn ila bani İsrailo fil kitabi la tufsidun fil ardi marratayn wa la kitapta yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik. Ve ede ja ouedu ula huma ba'atna aleykum ibadan uli basin şadid fajasu hilalet diyar. Ve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 insanları en doğru yola iletir Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler ve el bu ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir وَيَدَعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok İnsan çok acelecidir.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 Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız. O insana oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz. <gülüyor> Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına satmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah hükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. وَاِذَا اَرَدَنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَ ف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا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 Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa işte onların çalışmaları makbuldur. Kullennumiddha ole ve ha ole min aqar <gülüyor> وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine dünyada Rabbinin ihsanından arda arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. نُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ ala بَعْضٍ Valla, Akşeret أكبر درجات و أكبر تفضيل. Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık? Andolsun ki Ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا Allahla birlikte başka bir ilah edinip tapma, sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا وَلَا أوفوا ولا تنهرهما فلا تقلهما أوفوا ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما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 sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbe ile kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır. وَآتِ الْقُرْبَحَهُ وَالْمِسْكِينَ وَبَنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبَذِّرَ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا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 اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ ve وَيَقَدِرْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır ve onları görür. وَلَا تَقَتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَب۪يرًا Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقٍ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kıssas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin.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 Bir de, verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır. Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir. ma ilm. kullu kana anhu Hakkında bilgini olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur. Ve la temşihi el arzı marrhan, innaka lan tahrıq al arzı, walan Yeryüzünde böbürlenenek yürüme, çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara yarışabilirsin. Kulu dalik kana seyyuuhu end rabbi k makruha. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görünmeyen şeylerdir. Zalikamimma auhailee karabuk min alhikme, walla tajal ma allahi ilahen axharfatul qafi jahan namalumam madhura.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 Rabbiniz erkek çocukları sizi ayırdı da, kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz. Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu,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 Arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı. Sübhanehu ve Teala ammâ yekulûne ulûven kebîrâ. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür. Tusebbihu lehu'ssemavâtu'sseb'u vel ardu ve men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 çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا Sen, Kur'an'ı okuduğun zaman biz, seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz. Vejâl-nâ ʿala qulubhim akinn tan, ayy yfquhu wafi ažanhim wa qara. Vıda dıkar terbkk fi al Qurân wâdhuh nufura. Biz Kur'anı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler. نحنُ أعلمُ بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ همْ نجوان إذ يقولُ الظالمون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 Ondur ki nasıl ضربu لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Baksana senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar artık bir daha yol bulamazlar Ve وقالوا...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 أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فقركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل أن يكون قريبا. أي يكون محمد ki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 Yevme yedâukum fe teşteciibûne bihamdihi ve tadunnune illâ bi's-sum illâ qalîlâ Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyersiniz ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız. Ve kul li'ibâdî yekûlûlle ahsan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 Senin Rabbin göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. An ki biz peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davuda zeburu verdik. وَنَدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Ula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 veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta Levh-i Mahfuz'da yazılmıştır. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا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 Videolarda قُلْنَا gördüğünüz gibi, لِآدَمَ فَسَجَدُوا bizimle birlikte olduğumuz zaman, Allah لِمَنْ bizimle birlikte Hani biz meleklere, ﷻ e secde edin demiştik de, İblis ﷻ hepsi secde etmişlerdi. zaman, Allah ﷻ bizimle birlikte olduğumuz zaman, Allah ﷻ bizimle birlikte "O halde arayitka in Yine İblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar müflet verirsen onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti. وَلَذَهَبَ ثَمَنَ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَقَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجَلٌ بَعْلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدَهُمْ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 رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.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 فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız. وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَجَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا Ant olsun ki biz Adem oğullarını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 Yüma nadeo bi imamihim, bi wa la İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar.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 seni samimi bir dost edineceklerdi. Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin. اِذَا لَا اَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ve وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını taktırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.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 Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. فَقِنِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığı basıncaya kadar, belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı,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 Hakulca el hakkku ze beıl İnel be ile Kene ze De ki Hak geldi batıl yıkılıp gitti Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.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 Vyesaılunak an Rabbi ve min el illa qalila. Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabb'inin bilici işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.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 اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَب۪يرًا Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.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 Fakat insanların çoğu kabul etmeyip intiharda direttiler. وَقَالُوا <gülüyor> لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْ بُوْعَا تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ حِلَالَهَا تَفْجِيرًا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 mawahum cehennem kulma khabat zidnahum saira Allah kimi doğru yola iletirse işte doğru yolu bulan odur kimi de doğru yoldan saptırırsa artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın biz onları kıyamet günü kör dilsiz ve sağar olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız. Zalik cezao bi annahum keferu bi ve Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz demişlerdi. E welem ala qadirun ala illa kufura Onlar görmüyorlar mı ki Gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah, onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip, inkarda direttiler. قُلْ <gül> لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ rahmeti رَبِّينَ Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.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 Andolsun ki biz Musa'ya apaçık dokuz mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum." demişti. <gülüyor> enzela ula'i illa rabbus semavati vel ardi besaira ve inniyle adunnuke ya firavnu mesbura Musa da ona pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin rabbi olan Allah indirdi ey firavun ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum demişti. Nihayet Firavun onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء onun arkasından İsrail oğullarına bu yerde siz oturun ahiret vadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. وَقُرْآنًا فَرَقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا Biz onu bir Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye bölüm bölüm ayırdık. Biz onu ihtiyaca göre parça parça indirdik. قُلْ اَمِنُوا بِهِي اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم ey muhammed deki siz ona ister inanın ister inanmayın şu bir gerçektir ki o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman onlar yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Subhan Rabbina, Rabbina le Ve lil ve Onlar Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır. قُلِ <gülüyor> وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِبَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الظُّلِّ وَكَدِّرْهُ تَكْب۪يرًا Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt.